Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar başlıklı programda yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz e, Sayın Cebrail Keleş. Tiyatronun, sanatın içinde çok emek vermiş bir arkadaşımdır kendisi de. E, hoş geldin Cebrailciğim. Hoş bulduk Ülke abi. Hemen şeyden başlayalım bence. Hani anısı bizde olan e, bir oyundu e, Beko e, firması yapıyordu bunu yani sponsoru oydu hı hı hı. E, e, Antoine Saint-Expert'in e, Küçük Prens evet. onu da e, romandan ben oyunlaştırmıştım hı hı. ve devlet tiyatrosu sanatçılar oynamıştı Evet. Evet çeşitli yerlerde e, turnelerde yaptılar ettiler şuradan başlayalım keyifli olsun çünkü bir anısı var bizde evet doğru doğru Küçük Prens'in gerçekten <gülüyor> çok anısı var ee, e Hatırladığımızda hem sevindiğimiz hem üzüldüğümüz, üzüllendiğimiz, çok emek verdiğimiz, e, verdiğimiz emeği hatırladığımızda da e, gururlandığımız aslında. Gururlandığımız bir proje. Her şeyden önce e, oyunu sizin yazmanız başlı başına zaten bir değer. Aman efendim. Öyle öyle başlı başına bir değerdi. Ayrıca e, hem eğitimli, profesyonel, deneyimli oyuncuların da sahnedeki performanslarıyla oyun ...düşündüğümüzden de çok güzel çıktı aslında. Evet, evet. Çok güzel, güzel hakikaten çıktı. güzeldi. Dekor tasarımıyla, müziğiyle... ...ki e, Babazula e, o yıllarda... ...biraz daha kendi içine kapanık çalışırken... ...küçük bir grupken... Uh -huh. e, ...ki şimdilerde bayağı popüler. Tabii. E, o zamanlar oyun müziğini yapmak için... E, ...çok orijinal çalışmalar içine girmişlerdi. Uh -huh. e, onlardan ben biraz bahsetmek isterim. E, Baba o zaman tanıdığımda... E, ...çok ilginç efektlerden müzik yaratma... ...felsefesi çok hoşuma gitmişti... Ee, ...ama ne yazık ki... ...belki de sponsorla çalışmanın... ...bir bedeli mi olsa gerek... ...bilmiyorum... Ee, ...bayağı çekişmeli... ...zor bir çalışma dönemi... ...geçirdik... ...ancak oyun çıktı... ...seyirciyle buluştu... ...hem çocuklar hem yetişkinler... Evet, evet. Ee, ...ve aldığımız tepkiler çok iyiydi... ...bu beni çok sevindirmişti o zaman... Ee, ...tabii sponsorla çalışmanın... ...bir artısı var... ...para olarak çok fazla kafanızı takmıyorsunuz. Evet, Bir evet. de o olumlu yönü vardı. E, şimdilerde bilmiyorum... E, ...hala çalışmalarına devam ediyorlar mı? Plan tanıtım ve organizasyon üstlenmişti. Hayır yok. yok, yok, yok, hayır, yok. E, yok. Şimdi yok. E, Beko'nun... ...sanata verdiği destek... ...o zaman... E, ...Küçük Prens'in... ...oyunlaştırılmasında işimizi kolaylaştırmıştı. hı hı. Ben size hatırladığımda benim de sevindiğim ve gurur da duyduğum bir çalışma. Ve o çalışma aracılığıyla en başta sizinle profesyonelce çalışmanın beraber çalışmanın ben keyfini yaşadım. Sonra devlet tiyatrosundan arkadaşlarla tanışıp onlarla çalışmanın keyfini yaşadım. Ve profesyonelliğin de aslında ne demek olduğunu biraz da o çalışmayla öğrendim. Çünkü o zamana kadar ben alaylı olduğum için... E, usta çırak ilişkisiyle yetiştim. Eksiklerimi sürekli atölyede, e, atölye çalışmalarına katılarak tamamlamaya çalıştım. E, büyük ölçüde tamamladığımı düşünüyorum ama mutlaka ki eksiğim var. Akademik olarak e, bilgilerimde hala hala eksiklerim olduğunu düşünüyorum. E, ve e, o çalışmadan önce beraber gerçekleştirdiğimiz o profesyonel çalışma öncesinde çalıştığım özel tiyatrolarda ki onlar da profesyonel tiyatrolarda. Ee, rahmetli Tevfik Gelenmen'in yanında ilk başladığımda e, biz de, de usta çırak ilişkisiyle götüreceğiz. Ki e, Tevfik Hoca'nın, tefik, Rahmetli Tevfik Gelenmen'in tarzını bilirsiniz. Daha çok Fars evet, ee, evet, evet. evet, o, o oydu. Çok da başarılıydı. Evet, çok başarılıydı. Çok, yani, evet. O da tiyatronun çok önemli bir kolu tabii. Emektarı üstelik ve e, eski tüfek diyorum ben. Tabii Hep, tabii. tabii. E, rahmetli yine e, Gazanfer Özcan gibi o e, kuşak tiyatroyu Muhsin Ertuğrul'dan devralmış belki ikinci dönem e, emektarlar tabii, tabii. E, çok ciddi emekler verip e, Türk tiyatrosunu e, bulunduğu konuma getiren aslında çağdaş anlamda tiyatroyu e, Türk insanıyla tanıştıran bir, bir yerde de insanlar ben öyle e, gördüm e, fakat son dönemde Biraz konu dağlar gibi oluyor şu an ama. Hayır, hayır, hayır, ama, tiyatro hani, niye dağılsın? E, Çok güzel, hayır geçişleri olsun. Evet, e, geçmişten de biraz bahsetmek tabii, istedim tabii, çünkü. Tabii. E, fakat daha sonraki profesyonel çalışmalar, yeni dönemliyim ya da yeni nesil e, tiyatrocuların çalışmaları, Devlet ve şehir tiyatrolarını biraz ayrı tutuyorum çünkü ödenekli tiyatrolar olmasından kaynaklı daha düzenli, daha profesyonel, oturmuş, yetkin bir e, konumu var. Hı hı. Ancak e, bir tırnak içinde kullanıyorum piyasadaki özel tiyatrolar diye bir kabaca e, bir gruplama yapacak olursak e, bilemiyorum biraz e, tiyatronun işlevinden... Sanat ve kültür işlevinden e, uzaklaşmış olduklarını düşünüyorum. Özellikle bu hmm, son dönemde. Hmm, hmm. Ee, bir de benim için daha doğrusu benim bakış açımdan ve edindiğim deneyimlerden sonra tiyatroya işlevsel olarak bakmayı e, alışkanlık haline getirdim. Herhangi bir oyunun... Ee, yazı aşamasından en son seyirciyle buluşma aşamasına kadar geçen süre içerisinde neyin amaçlandığı beni daha çok ilgilendirmeye Tabii başladı. Tabii öyle olmalı kuşkusuz. Ee, ve işlevselliği, tiyatronun işlevselliği aslında sanatın işlevselliği biçiminde daha geniş olarak da e, yorumlanabilir, bakılabilir. E, bu sanatçının bir yerde topluma karşı sorumluluğu. Bunu da ifade eden bir durum. Bunu biraz açalım mı Ülke abi? Ben de evet, evet Çünkü, çok mutlu olurum. E, oraya gelmek istiyordum ben de. He? Evet tabii tabii. Biraz örnekleme yaparak e, aslında açmak isterim. Örneğin birçok sanatçıya göre sanat tanımı yapılırken duyduğum, okuduğum sanatçı insanlardan e, yola çıkarak söylüyorum bunu. E, örneğin bir modanın veya bir reklam filminin sanat olup olmadığı üzerine tartışmalar. Yapılır. Ee, daha böyle kapalı gruplar, daha küçük gruplar hı hı hı. E, içinde. Ben yapılan bu işlerin sanat olduğunu düşünenlerdenim. Ancak sanatın işlevselliği anlamında işte ayırma gitme e, aşamasının da tam da orada olduğunu da düşünenlerdenim Doğru. aynı zamanda. Doğru, hatırlıyorum. Ben. Örneğin bir kısa film. Ee, herhangi bir konu olsun ama e, reklama hizmet etmiyor olsun seyirci karşısına gişeli veya gişesiz e, çıkmış olsun ona sanat e, yazarına yönetmenine oyuncularına sanatçı diyoruz ama reklam filmi herhangi bir e, firmanın Reklamını yaptığı için sanat olmuyor mu? Ama şimdi burada şöyle bir soru var. Hayır, düşünmekle evet. aslında ilginç bir şey bu. Yani evet. bu tartışılır, tartışılıyor zaten. Ben tanık olmadım ama şimdi burada şöyle bir şey var. Seyirciyle, buluş, sanat üretimiyle, üretilen e, sanat metasıyla seyirciyle buluşma anı arasında geçen ve buluştuğu zaman seyirciye aktardığı... E, duygu, düşünce dünyası, tasarım dünyası söz konusu. Şimdi reklamın, reklamda böyle bir şey söz konusu değil. Reklamın buradaki meta olarak temel amacı bir metayı özel olarak bir metayı tanıtıp daha çok satmayı amaçlıyor. Onun için onu, onu büyük bir teknik, sinema tekniği var kuşkusuz. Yani 3 saniye içerisinde belki e, ne bileyim 20 sayfalık, 30 sayfalık kitabı anlatmak zorunda kuşkusuz. Evet, Bunu doğru. küçümsemiyoruz. Ama buna sanat diye diyebilir miyiz? Mesela ben şeye bile katılmıyorum. Şimdi son, son yıllarda hep bir moda oldu gibi geliyor bana. Mesela performans diyorlar. Yani çıkıyor. Hiç karşıda değilim ayrıca. Her şeyde yapılabilmeli. Karşı değilim. Ama şimdi tiyatroyla performans arasında çok büyük fark var ya. Yani. Yani. Hı -hı. Tiyatroda tabii bütünlük, e, bütünlüğü gözeterek değil herhalde 3500 yıllık bir sanat bu yani dünkü bir sanat değil ki bu. Mutlaka. Ee, bir yazı üretiminden en e, hayalden hatta hayalden Hı -hı. E, başlayıp seyirci karşısına e, yine insan vücudu ve sesi ile e, ortaya çıkan o bütünleşmiş süreci kastettiğinizde evet. kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Benim e, aslında demek istediğim Mülkü abi şu bu ayrımı yaparken... Hı -hı. Ee, işlevsellik tam bu noktada devreye giriyor deyip devam edecektim ki hı hı. şöyle ki e, metalaşma konusunda kesinlikle katılıyorum. Herhangi bir metanın salt, hı hı. salt bir metanın tanıtımını yapmak amaçlı e, gösterilen ve tiyatro, sinema fotoğraf, grafik e, tekniklerinden yararlanılarak yapılan hı hı. bu çalışma yapan kişiler açısından sanat ancak uygulamada İnsanlarla buluşturma <gülüyor> aşamasında <gülüyor> işlevsellik nedeniyle evet, bravo, sanatın bravo, dışında kalıyor. Tamam işte. tamam buna varım buna varım. Tabii yani o işlevsellik bu yüzden zaten önemli. Çünkü tiyatroda e, hepimizin bildiği sen de yıllardır yönetmensin elbette ki bunu paylaşacaksın, paylaşacaksın tahmin ediyorum. Şimdi e, tiyatro hayatın ister komedi olsun ister dram olsun ister tragedi olsun hangi türlü olur fars olsun hayatın mükemmelleştirilmiş bir halidir. Reklamda, da evet, evet. böyle bir şey söz konusu değil. Bir hüner gösterisi, bir teknik gösteri reklam performansı. Doğru. Bir vitrin yaratma üzerine, <gülüyor> al beni oluşturma <gülüyor> üzerine <gülüyor> tabii, tabii. E, aslında bir sihirli kutu haline dönüştürme sanata o noktada aslında daha dar kalıplar içerisine sokma anlamına da geliyor. Yani, Oysa bir reklam filminde oynayan herhangi bir oyuncunun profesyonelliğinden, yetkinliğinden, e, oyunculuk kalitesinden endişe etmeyiz evet, hayır, yani. Hayır, hayır, e, hayır. çoğu zaten yani aynı oyuncu gider e, herhangi bir yerde özel olsun, ödenekli olsun bir tiyatroda çok başarılı oyuncular zaten çoğu Evet, nokta evet, çoğu. Ona e, kimse bir şey demiyor. O tabii, ayrı bir şey. Tabii. E, i̇şte o noktada zaten e, ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle olunca seyirciyle buluşan her tiyatro oyununun veya sinema filminin veya bir fotoğraf sergisi ya da grafik veya heykel sergisinin de aynı tartışma içine alınıp alınamayacağı <gülüyor> e, da konuşulmalı bence. Çünkü burada eğer sanatı e, insanların toplumsal yaşamda kültürü destekleyici, ilerletici, aydınlatıcı işlevinin öne çıkarılması olarak görüyor isek, görmemiz evet, gerekirse evet, evet. E, o zaman... Ee, bir tam tersi etki yaratan uğraşları veya sanat üretimlerini nereye koyacağız? Ee, bu noktada da ben e, çok değerli iki şairi şu an aklıma geldi. Bir çatışma hı hı. çelişki düşündüm kafamda da bunu açıklayabilmek için. Hı hı. Örneğin e, Nazım Hikmet ile Necip Fazıl Kısaküreyi hı hı. burada herhalde doğru bir örnekleme olur diye düşünüyorum ben. İkisi de çok yetkin. İkisi de çok usta ee, İkisi de insanın yüreğine inen Sözcükleri bulan Bulabilen peki, insanlar peki. Fakat zıt kutuptalar ee, Şimdi e, Necip Fazıl için Diğer taraftan insanlar Mutlaka ki bir şeyler söyleyecek Değerlendireceklerdir e, Çünkü e, bu toplumun insanıdır Değerlendirmeye hakları vardır Ama diğer taraftan e, Bir Necip Fazıl hayranı Şiir severin de nazımla ilgili, nazım hikmetle ilgili değerlendirmesi vardır. İşte bu noktada belki farklılıkları zenginliğe dönüştürme felsefesi devreye sokmak gerekir. Güzel. Çünkü Necip Fazıl'ın da anlattıkları bu toplumun toprağın, bu toprağın insanların duyguları, yaşamı ama nazım hikmetinde keza. Bir tarafta ikisinde de özlem var. İkisinde de bir hasret var. İkisinde de idealler var. ikisinde de müthiş bir yorum gücü var. Biz ne zaman kendi topraklarımızdan yetişen bütün sanatçıları, bütün sanat üretimlerini, renklerin zenginliği, o skala, renk skalası biçiminde düşündüğümüzde herhalde arzuladığımız o çatışmaların barışla, Sonlandığı zenginlik yarattığı e, bir hedefe herhalde o zaman önce ulaşacağız. Şimdi e, ben söylediklerine e, katılıyorum. Çok da güzel bir yere geldi e, cümlelerin. Hakikaten e, hoş. Bir, bu bunu konuşmak lazım. Şimdi Necip Fazıl'ın son şiirlerine e, e, hariç tutarsak, e, önceki şiirlerinde e, böyle sağ siyasal bir tutumu yok ki. Ondan sonra da Necip Fazıl tabii şöyle değerlendirdi bir, genel olarak okuyucular, şiir severler, edebiyatçılar. Onun siyasal tutumundan dolayı, tercihinden dolayı şiirine bakmaya başladılar. Aslında bu da yanlış. Bu yanlışlar Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Evet. O, ben de, evet. dediğin zenginlik açısından e, önemli görüyorum bu söylediğini. Şimdi bak şeyi hatırladım ben de Ahmet Hamdi de Tanpınar. Evet. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük romancılardan değil mi evet. birisidir. Edebiyat tarihçisidir aynı zamanda. Şiirler de vardır ama romanları yani herhalde sonsuza kadar bana göre okunacaktı. Okunacak Ama bakın şimdi yani. ben genç ilk gençliğimi hatırlıyorum lise yıllarımı ve üniversite yıllarımı sadece bir yayınevi bastığı için romanlarını Ahmet Ham Tamponar'ın kimse okumuyordu. Sadece sadece okuyordu. Sonradan keşfettik ki ne kadar yanlış bir şeymiş bu. İşte bunlar ülkenin kayıpları Kayıpları Aynı şeyi biraz e, tersten ironik bir şekilde e, ben de Aziz Nesin'i anımsadım e, Ben hatırlıyorum lise yıllarında e, hemen hepimizin zaten çocukluk veya gençlik yıllarında Aziz Nesin'in tüm kitapları Abi. elden ele dolaşır e, hepimiz okurduk e, Hemen hemen hepsini de okudum Hatırlıyorum ve e, okurken güldüğümü de hatırlıyorum e, Belki de sadece Aziz Nesin'in kitaplarında oldu bu ee, çok büyük keyif alırdım. Fakat ilginç, e, yine benim sınıf arkadaşım, ismi önemli değil, e, e, karşıt görüşten bir arkadaşım. O da Aziz Nesin okurdu. Ne Kimi, Kimiz de çok severdik ya Aziz tamam, Nesin. Tamam işte bu yani. Ne demek? Ancak, yani? ancak siyasal şey başlayınca ancak işte e, Madımak, e, Madımak'ı hatırlayınca e, daha sonra e, Aziz Nesin ustanın. O küskünlüğünü hatta hastalık zamanlarındaki küskünlüğünü anımsadığımda Aziz ile ilgili daha sonra birçok gazete dergide yayınlanan aleyhinde yazıları anımsadığımda. anımsadığımda Tuhaf oluyorum yani çünkü belki de o yazıyı yazan e, gazeteci veya yorumcu her neyse e, çocukluğuna ya da gençliğinde Aziz nesin, okudu ve gülerek okudu. Kesinlikle buna inanıyorum. Yani bu çelişkiyi de yaşıyoruz biz aynı zamanda maalesef ki yaşıyoruz. E, herhalde bu çelişkinin kaynağı biraz bizim önyargılarımızdan kaynaklanıyor. Yani bize e, şu şöyle birisi dendiğinde veya bir etiket e, birilerine yapıştırıldığında inanmak daha kolayımıza geliyor. Yani biz değişik açılardan... Kolay kolay yol tabii. Ya, hemen mi? marka markalıyoruz. Evet, evet, evet. ee, Günümüzünde zaten e, empoze ettiği bir Hı -hı. davranış biçimi daha doğrusu değerlendirme biçimi. Hı -hı. E, her şeyin e, bir marka halinde görülmesi, etiketli olması bir bedelinin meta Hı -hı. anlamında bir bedelinin e, olması gerektiği empoze edildiği için e, biz maalesef hadi eşyalar tamam da insanlara da artık. ...neredeyse Aynen o gözle öyle. bakmaya başladı. Bunlar çok yanlış evet. Bize kaybettiren, toplum olarak kaybettiren... Hmm. ...en önemli... ...ama yanlış olan... ...davranış biçimleri. İşte tiyatro bence bu noktada... ...sadece tiyatro değil, sanatın diğer alanları da... ...tam bu noktada... ...bir misyon üstlenmeli. İş, i̇şlevsellik devreye giriyor. Çünkü... ...eğer böyle bir... ...hastalık biçimine dönüşen... ...gidiş var ise... ...toplumun sadece kültür yaşamında değil... ...normal sosyal yaşamında da... ...var ise... E, ...müdahil olmak durumunda. Hı hı. Çünkü... E, ...muhataptır. E, çünkü... ...ürünlerini bu topraktan... ...bu insanlardan yaratır. Dolayısıyla... E, ...yarattığı ürünlerin... E, ...zeminini bilmek... ...düzenlemek, e, gübrelemek... ...sulamak durumundadır. Tabii, tabii, bravo. E, dolayısıyla... E, ...metalaşmaya... Aşma, metal ee, i̇nsanların her şeyi hatta hatta e, duygulara varıncaya kadar, soyut kavramlara varıncaya kadar e, metalaştırmasına karşı bir işlev üstlenmesi gerektiğine inanıyorum sanatın. Sanatın tüm dallarının. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz herhalde doğal olarak. Sanat da üretimden seyirciye ya da okuyucuya, işte alıcıya e, insanlara ulaştığı zaman aynı işlevselliği döndürerek, çoğaltarak, yürüterek... Bir, e, ayrı bir işlev üstlenmiş oluyor. Kesinlikle ve o işlev, e, işlev e, çarpan e, daha doğrusu bir ivme kazandıran <gülüyor> <gülüyor> e, bir kaldıraç görevi de üstlenmelidir. ...o zaman sanat e, işlevini gerçekten yerine getirmiş olacaktır. Bununla beraber aslında toplumun ihtiyaçlarına göre sanat üretimlerinin e, oluşması gerçeğinden de yola çıkarsak... ...zaten bu bir zorunluluk da aynı zamanda. Ancak e, bu zorunluluk e, iki yönlü ortaya çıkıyor. E, bir yönden toplumun e, bu şekilde bu değer yargılarıyla yaşamına devam etmesini isteyenler ile... ...değişmesini isteyenler arasındaki mücadele konumuna dönüşüyor bence. Ee, işte bu noktada ister istemez, istemesek de ne kadar otosansür bile uygulasak e, sınıf kavramı devreye giriyor. E, çünkü ekonomik anlamda sanatın bu noktada e, bir anlamda taraf olması zorunlu hale geliyor. E, ve bu zorunluluk e, onun politik olma... E, ...niteliğini de ortaya çıkarıyor... ...ve bu nedenle biraz... E, ...belki köşeli bir kelime olacak ama... ...herhalde doğru olacaktır... ...yerinde olacaktır... ...bu nedenle de sanat ister istemez ideolojiktir... ...diye düşünüyorum... ...fakat bu... E, ...politik yanının nasıl kullanıldığı... ...yine işlevsel olarak... ...baktığımızda önemli olacak... E, ...ne yapmak istiyor ...sanatçı üretimini gerçekleştirirken... ...kurgudan... ...en son sunuma varıncaya kadar e, amaçladığı şey nedir sorusuna verdiği cevapta aslında bunu yakalayabiliriz. Ya şimdi şurada sözünü keseceğim. Tabii. E, dinleyicilerimizle paylaşmak iste, istedim bunu. E, i̇deolojiktir, e, politiktir e, sözcükleri. Tabii çok şey, altı çizili sözcükler doğal olarak. Ay, bu yanlış anlamında söylemiyorum. Fakat şunu e, burada bir parantez içerisinde belki söylememiz gerekir. İster e, şu tür olsun, ister bu tür olsun... Efendime söyleyeyim isterse e, müzik olsun resim olsun işte tiyatro olsun edebiyat olsun her üretim her üretim bir sanatçının yaratısından çıktığına göre ister istemez o yaşadığı toplumun ideoloji ve politikasını içinde barındırır yoksa ideolojik ve politik derken yani bir tür e, acil prop tiyatroyu örneğin ...savunuyoruz ya da propaganda yapan heykel... Değil. ...hayır bu değil değil ki. Değil, değil, bunu, bunu belirtmek gerekir. Evet, evet. kesinlikle belirtmek gerekir. E demek istediğim o öyle. Ha, yani Sofokles'in Kralı Oytipus'unda da söz konusudur. Çünkü o zamandaki... ...o zaman Antik Yunan Tiyatrosu malum. Evet. Yani site evet. devleti değil mi? Hı -hı. Ama o işte oranın tiran yönetimi... E o, ...o ülke şeyin... ...koşulların... ...yansımasından... Kral Oytubus oyunu çıkıyor sopok Elbette ve... Ya içinde o kend, var. Kendi içinde Doğalsa zaten ideoloji, politika. İdeoloji zaten var. İdeoloji tabi, var. Tabi. tabi. E, bu doğallığı aslında Hı -hı. ve e, açıklaman için gerçekten çok teşekkür ederim Ülkü abi. Bu köşeli kelimeler yüzünden biraz belki özet konuşmalarda falan yanlış anlamalara... Evet oluyor sebep, yani. evet, evet sebep e, olabilecek şeyler bunlar. Evet. Değişik örnekler gene verilebilir. Ben hani örnekler vererek daha açıklayıcı, daha tabii, tabii. naif bir konuşma olur diye tabii. düşündüğüm için örnekler vermek tabii. istiyorum. Ee, Polibolus diye bir, bir dans grubu var Hı -hı. Amerika'da. Bunlar daha çok gölge tekniğiyle e, danslarını bütünleştirmişler. Mükemmel e, sahne gösterileri var. Benim çok hoşuma gidiyor onları izlemek. Ancak e, bu modern dans grubunun e, aynı zamanda değişik e, otomobil firmalarının da reklamında oynuyor olmaları da dikkatimi çekmiyor değil. Hmm. Ben şunun için örnek verdim bunu bu grubu e, kendi sanat anlamında bildiğimiz... Sahne gösterilerini gişe açarak seyirci karşısında gerçekleştirirken sermaye hiç de boş durmuyor. Yani demin sınıflardan bahsettik ya bravo, bravo. E, ve e, kendi ürünlerinin Reklamını, tanıtımını yapmak amacıyla bu dans grubunu e, alenen e, kullanmaktan da geri durmuyor. Bir nevi yani. tırnak içinde satın alıyor. Aynen öyle. Tabii, üretimi, Aynen öyle. yaratıyı satın alıp kendi döngüsünün metalaştırıyor. Metalaştırıyor. Vardır, değil mi? Demin sözünü tabii, ettiğimiz tabii, tabii, gibi. Tabii tabii. Metalaştırıyor. E, bu yüzden tümden e, metal metalaşmaya karşı... ...olabilecek sanat üretimlerinin daha da çok olması gerekiyor. Çünkü e, artık günümüz dünyasında e, her şeyi alınır satılır bir nesne halinde kabul ettiğimizi düşünürsek... Evet. E, ...sanatın o kendine has, yalın, saf, e, tutkulu, e, aşkla yapılan yanı maalesef çürümeye Yüz tutuyor. Bak burada güzel bir yere geldik belki. Bunu da paylaşmak isterim. Hem dinleyicilerimizle hem seninle. Bak metallaşma dedik değil mi? Sanatın evet. metalaştırılması, tır, tırnak içinde sat, satılabilir bir nesne haline getirilmesi. Metal, o da odur zaten. Şimdi bak son yıllarda, son yıllar romanımıza bak. Yani ne kadar Türkiye verimli bir ülke. Toprağı ne kadar zengin. Şiiriyle değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Halk edebiyatıyla e, tiyatrosuyla bile Ondan sonra tabii, tabii, dansıyla tabii. bak ben evet. çok umutluyum ve çok da müthiş çalışmalar oluyor yani yıllar yılı bu yaşma kadar herhalde epey izledim ben de bütün bunları birçok arkadaşımız gibi. Aynen. Şimdi son yıllarda roman birebir metalaştırılarak piyasaya sürülüyor ve okuyucu buluyor. Ne basıyor? 50.000 bin bastı vay ne büyük roman ama her yerde billboardlar tam sayfa gazete ilanları ki zaten o gazetenin yayınlar olarak çıkıyor doğal olarak. Efendim söyleyeyim yani gastroya para ödemiyor bir sayfa ayırıyoruz kendisinden. Hı -hı. E tabii ki bu elli bin satacaktır. Ama vallahi ben o kadar gayret ettim yirminci sayfayı geçemedim. <gülüyor> gayret ettim yani inan gayret ettim bitireyim evet. de. Çünkü karşı olunan şeyler tanınmalıdır. Hı -hı. Ona, Hı -hı. ona göre bütünü hakkında konuşayım. Fakat inan ki başaramadım 21 sayfayı gelemedim. E, o e, bence başarısızlık değil. E, birilerinin tercihiyle ilgili bir durum gibi geliyor bana. Ee, çok başarılı Roman yazarlarımız var Tabii ee, Şu an ismini vermek doğru olmaz Ama hani kavramlar üzerinden Hı -hı. O yürüyen e, Sisteme dair Yürüyen biçim üzerinden Hı -hı. Hı -hı. konuşmak daha doğru olur herhalde İstenilen roman e, En çok satan kitaplar listesinde yer alabilir Hı -hı. Bu mümkün Hı -hı. Romanın diğer romanlardan eş zamanlı üretilmiş diğer romanlardan daha içerikli daha zengin ee, daha farklı olmasına gerek yok e, o kıstaslarla değerlendirilmiyor inancındayım ben onun okunması istenirse Eğer okutuluyor seyirçiye. evet, evet tabi canım tabi sinema filmleri için de bu böyle <gülüyor> tiyatro oyunları içinde ee, ...televizyonda artık dizileri e, de hesaba katarak konuşmak lazım. Televizyon filmleri diyelim biz onlara. Ee, dizi ama televizyon filmleri de öyle. Hangisi isteniyor ise... ...insanların izlemesini, okumasını, e, tüketmesini e, istedikleri ürünü, sanat ürününü ön planda tutmayı beceriyorlar. E o zaman işte yapıyorlar. herhangi bir metadan farkı kalmıyor. kalmıyor. Bir ot otomobilden yahut da evet. bir bankadan yahut da bir işte deterjandan bir farkı kalmıyor. Maalesef. Aynı o, yöntem. Aynı yöntem. O zaman metal üstelik, açtı ama satışa sunuldu. Ama <gülüyor> e, üstelik tehlikeli olan ya da e, göz ardı edilmemesi gereken e, şey e, kültür ve sanatın toplumu yönlendirme gücü. İşte o zaman bu toplumun e, toplumu yönlendirme gücünü elinde tutma Tabii, e, tabii. Durumunu da tabii, tabii. sezmemizi gerektiriyor tabii. Yani eğer e, Ben bu romanın okunmasını istiyorsam Bu filmin izlenmesini istiyorsam Bu şarkının dinlenmesini bravo, istiyor bravo, isem bravo. E, Bunda amacım da şu ise Bunda bir yönlendirme var demektir Tabi canım tabii, tabii. demek istediğimiz o demek Elbette istediğimiz o. E, Bu yüzden de e, Sanatın kendi e, Yatağında aktığını Doğal yatağında aktığını e, Çok da düşünmüyorum yönlendirildiği inancındayım ee, ve burada sanatçılara sistemin dayattıklarını alternatif üretimleri artırmak gibi bir sorumluluk düştüğü inancındayım ee, çünkü sanatçı sorumluluğu e, demin de konuştuğumuz tam da bu aşamada başlar dediğimiz o sanatçı sorumluluğu e, şu dönemde e, o alternatif üretimleri gerçekleştirmeyi gerektiren evet ee, bir, envanter bilanço sorumluluğuna dönüyor evet evet maalesef maalesef ki öyle ve bu sorumluluktan ne hiçbir sanatçının kaçmaması gerek inanıyorum ne ben en azından tiyatroya aşık tiyatro yapmak isteyen bir insan olarak çalışmalarımda bunu gözetmeye hep özen gösterdim şimdiye kadar evet, bundan bilmiyorum. sonra da özen bilmiyorum, göstereceğim bilmiyorum. Ve şu ara henüz oluşum sürecinde olan ha, oraya gelecektim. bir Şimdi, grup var. Sevgili dinleyicilerimiz, yönetmenimiz Cebrail Kereş Ben de uzun yıllardır çalışmaları izleyen bir arkadaşı olarak Yeni bir ekip kur. Hatta ekip de, ekipten öte bir şey bu Yeni bir oluşum, tiyatro oluşumu ortaya koydu Koymaya çalışıyor yahutta da diyelim başlangıcında ee, ...tiyatro imeceydi değil mi? Evet, imece tiyatro. İmece tiyatro. imece tiyatro. i̇mece tiyatro. Evet, şimdi bundan söz edelim. Çünkü e, burada çok iddialısın Hı -hı. ve iddialı olmak evet. sanatçının birinci görevi olmalı. Bence de. Ee, gerçekten o iddia var ee, bende ve e, beni destekleyen, benimle yola çıkan arkadaşlarım da. Şuna inanıyorum, şuna inanıyoruz ki... E, ...çoğul konuşmak daha doğru olacak bundan sonra. Çünkü e, bu bir imece çalışma imajı hayalle kurguyla düşünceyle ortaya çıkıp e, somut bir e, ürünle de yola koyulduğumuz bir hikaye. E, o yüzden e, çoğu konuşmakta e, fayda var diye düşünüyorum. İmage tiyatro e, deminden beri konuştuğumuz sanatın kullanılması, sermayenin kullanması karşısında alternatif üretim gerçekleştirilemez mi? Veya gerçekleştirilirse bunun yöntemi ne olmalıdır? Sorusundan yola çıkarak o tartışmalardan, e, paylaşımlardan yola çıkarak üretilmiş bir proje. E, i̇mece Tiyatro aslında, e, İmece kelimesi nasıl bize ait bir kelime Gel değil, mi? bir buluş e, buluşumuz hı hı. değil ise aynı çalışma tarzı bizim de buluşumuz değil aslında. E, i̇mece Tiyatro'yu e, i̇mece Tiyatro şu an adı İmece. Henüz o İmece çalışma oluşum aşamasında olduğu için olgunlaşmış. Tam anlamıyla biz İmece Tiyatroyuz e, diyecek cesaretimiz henüz yok. Aynen. Ancak e, İmece Tiyatro yapan e, kişi, grup, kişiler, gruplar, yerler biliyoruz. E, örnek vermek istiyorum ben yine. İzmir, Urla'da e, 70 yıldan fazla, 76, 80 yıla yakın bir süredir... 70 yıl 76 yıl diye aklımda kalmış yanılabilirim. Bademler Köyü'nün... Evet, evet, evet. Evet, yapıyorum. Bademler evet. Köy Tiyatrosu var. Ya. Bu bir imece tiyatrodur. Tabii, müthiş Yani şey kendisi yani. imece tiyatrodur. Aslında onlar kendilerine imece tiyatroyuz diye e, tanıtmıyorlar kendilerini. Biz köy tiyatrosuyuz. 70 yıldır da, 80 yıldır tabii da tabii. tiyatro yapıyoruz yani diyorlar. Yani gündüz tarlada çalışıyorlar, ya. akşam evet. provaya geliyorlar. Evet, yani. aynen öyle. Tabii, müthiş de oyunları çıkarıyorlar. Çok güzel. O kadar tiyatro görgüleri, bilgileri, ya. repertuarları... ...o kadar zengin ki birçok... Ben izledim onları, izledim ben. Evet, evet bir oyundan izledim. Günümüz özel tiyatrolarından çok daha zengin bir deneyime sahipler. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ben bunların merak ettim. O köyde gittim, tanıştım da bazı Hı -hı. arkadaşlar da edindim Bademler Köyü'nden. Şunu anladım ki... ...şaman geleneklerden gelen aslında bir yaşam biçimi bravo, tiyatro bravo. onlarda ve e, şaman ritüellerden beri süre gelen e, bir köyde kendi içlerinde yaptıkları e, gösteri tören e, alışkanlık haline dönüşmüş ve cumhuriyetle birlikte bu çağdaş anlamda modern anlamda bildiğimiz ve Muhsin Ertuğrul'un e, kuruculuğunu ...gerçekleştirdiği, üstlendiği... ...çağdaş anlamdaki ...sahne tiyatrosuna geçiş... Hı hı. ...de kullanmış, yani o sürece... ...yabancı ya da uzakta kalmamış... ...o yüzden de çok aydınlık yüzü olan bir köy... ...Bademler Köyü... ...örneğin o... ...bunun yanı sıra... ...yine ben amatör tiyatroların bir çoğunu... ...hemen hemen hepsini diyebilirim... Hı hı. ...yine imece çalışma... ...olarak görüyorum, İmece tiyatro olarak görüyorum onları... Çünkü burada salt kaygının söyleyecek sözleri olup da insanlarla o sözlerini paylaşmak, duyurmak isteyenlerin bir araya geldiği bir çalışma olarak görüyorum. Herhangi bir yönlendirme, herhangi bir metalaşma veya metallaştırma çabası olmadan salt, yalın, o saf sanat dediğimiz sanatı gerçekleştiriyorlar. Bu insanlar ee, ve örnek aldığımız e, ilk başta örnek aldığımız çalışma tarzı bu çalışma hı -hı, tarzı. Hı. E, fakat bunu hem profesyonelce ama aynı zamanda bu ruhu da kaybetmeden alternatif olabilecek güçte e, yetkinlikte nasıl yapabiliriz sorusunun hı -hı. yanıtı şu an işte hı -hı. gündemimizde. Çünkü... E, Profesyonellikten kastım sadece ticari anlamda, hayır, hayır, yetkinlik hayır. anlamında hayır. da ama aynı zamanda birçok insanın değerlendirdiği gibi ticari yanının da olması anlamında. E, tabii anlamda. öyle olacak ki yürüsün e, tabii. yani bu doğal bir şey elbette ki. E, o noktada da e, benim daha çok, e, Türkiye'de de var elbette o gruplar ama e, başka bir örnek e, hızlı düşüneyim, vereyim diye düşündüm. Siltri Soley. Mesela Kanada'da bir grup bunlar profesyonel bir e, sirk grubu ama e, sadece sirk grubu değil aslında dansçılar Hı -hı. çoğu dansçı e, ve uluslararası bir topluluk oluşturmuşlar e, bu topluluk e, sirk dünyasını e, mekan olarak kullanıp öyküler ...anlatan, efsaneler, hikayeler... ...anlatan bir topluluk. Ve Türkiye'de e, gösterileri de oldu. E, i̇ki kez... ...geldiler bildiğim kadarıyla. E, belki üç. Hı hı. Ama ikisini... ...hatırlıyorum ben. E, ve insanımız... E, ...duyarsız kalmadı, gidip izlediler. E, çok çok da iyi oldu... Sirk soley e, örneği benim çok dikkatimi çeken çalışmalardan biri. Evet, güneş sirki. E, güneş sirki evet. E, ayrıca güneş sirki olması da bir merak konusu. Güzel yani, bir ismi. Güzel bir ismi. Evet. Çok evet. güzel bir ismi var. E, güneş olarak adlarını Hı -hı. düşünmeleri, kendilerini öyle varsaymaları hoş bir şey. Güneş sirkinin çalışmaları, sirk de soleyin çalışmalarını da ben dikkatle takip ediyorum. Ancak... Ne kadar e, çok örnek olursa olsun e, Bademler Köyü bizim için öncelikli örnektir. Çünkü bu topraklarda oluşan bir e, kültür ortamıdır, sanat ortamıdır. E, dışarıda yaşanan, yaşatılan bütün e, sanat çalışmalarından ve gruplarından öte e, bizim örnek aldığımız yine Bademler Köyü'dür birincil olarak. İşte bu profesyonellikle bu imece ruhunu birleştirme, bir araya getirme çabası şu an yaşadığımız süreç içinde. En çok zamanımızı alan çalışma. Projelerimiz var, oyunlarımız olacak ve ister istemez, ister istemez deminden beri konuştuğumuz, açıklamaya çalıştığımız ve ben kimi zaman muhalif olarak... Belki köşeli kelimelerde kullanarak anlatmaya çalıştığım e, statükoya karşı alternatif bir şeyler oluşturma çabası çok için. Çok güzel çok güzel. Bunlara ülkemizin ihtiyacı var. Ülkemizin ihtiyacı var. Ve ben şeyi önemsiyorum yani biliyorum yakından çalışmalarını elbette de şimdiki konuşmanın içerisindeki bir cümleden yola çıkarak söyleyeceğim. E, sadece repertuar başarısı değil. Tabii ki bu gerekli olan bir şey. Sadece bir arada olup işte e, omuz omuza vermek değil sadece bu. Hı. Elbette ki o çok hoş bir şey. Güzel bir, desteklenmesi gereken bir şey. Fakat denilebilir ki bunların tümüyle beraber yeni bir şey ortaya çıkar. Bu. Evet, evet. Mutlaka. Buna ihtiyacımız var. Kesin. Yoksa hep aynı paralelde gidiyoruz. Yani bazen de e, paralel çizgilerin çarpışması yeni bir şey yaratması lazım gibi geliyor bana. Kesinlikle katılıyorum. Ee, o noktada e, bu açmazı geçebilmek için kapıyı aralamak ve çıkmaz sokağa girmemek için düşündüğümüz şey şu ki e, bu asla tırnak içinde patron tiyatrosu pozisyonunda hiçbir e, özelliği olmayacak bir yapıya sahip olmalı. Burada gerçekten bu grup içerisinde gerçekten üreten kazanmalı, üreten prim almalı, üreten takdir edilmeli. Ee, gene o grup içerisinde yer alır, hatırlı e, işte bir hatırı olan arkadaşlarımızdır, gelir gider ama çayın çorbasını içer, gider. Gibi. Gibi. gibi. Ee, buradan biraz da bir adım ötesine geçerek bu çalışmanın imece tiyatro e, çabasının çalışmasının, projesinin e, ben kooperatife doğru yönlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Kooperatifte çünkü ee, üretim e, bilimsel olarak ayrıdır. Ee, herkes kendi üretimini gerçekleştirir ancak havuzda toplanır. Ee, fakat herkesin o havuza ne kadar kattığı bilindiği için e, o havuzun e, e, satılması durumunda e, para karşılığın e, parasal olarak karşılığın Hı -hı. alınması durumunda üretilenin ürettiği kadar payı verilir. Dolayısıyla e, kooperatif ...çok daha akla yatkın bir ticari sistem... ...ya da işletme sistemi diye düşünüyorum. Örgütlenme. Örgütlenme evet. anlamında. Ee, o zaman hem profesyonellik... ...ticari anlamda da profesyonellik... ...ve yetkinlik anlamda da profesyonellik... E, ...yerli yerine oturmuş olacak diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda beraber yapma... ...yani o imece ruhu da kaybetmeden... E, ...alternatif e, sanat üretimlerinin... ...gerçekleştirilebileceğini e, düşünüyorum. Bu sadece tiyatro alanında değil... ...diğer sanat dallarında da bence... E, denenmesi, Şimdi, uygulanması tabi tabi tabi yani bu e, şeyin yani çağın e, e, en e, işlevsel örgütlenmelerinden biridir. Burada e, e, eczacılarımızın radyosu olduğu için söylüyorum. Mesela İstanbul Eczacı Kooperatifi vardır. Evet. Bizim, yıllardır yılı. Hı hı. Şimdi oraya üye olan yani o de, şeyden kooperatiften ilaç alır eczacımız eczanesine. Evet. Üyedir ama aynı zamanda Kooparti'nin ortağıdır. Evet aynı şekilde. Aynı Kadardır şekilde. Kadar güzel bir şey olabilir tabii. mi? Tabii. İşte o ortaklık sistemini e, üretimi emeği oranında e, m, hak ettikten sonra tabii, tabii, tabii. E, bence gayet adil bir ortaklıktır. Tabii. Yoksa ortaklığı ben e, şöyle görmüyorum. görmüyorum görmedim de hiçbir zaman mutlak eşitlik. ...anlamında bir ortaklık yoktur. Yani yeryüzünde... ...yaşamda böyle bir şey de yoktur zaten. Belki doğum ve ölüm için diyebiliriz çok bunu. Çok anlamlı da bir şey değil. O değil ya. ama yaşamın kendi içerisinde... ...doğum için evet... E ...eşit doğmalıdır tüm canlılar... ...insanlar evet. için konuşursak... ...insanlar eşit doğmalıdır doğru. E orada sıfırdan... E ...bir başlangıçtan söz ediyoruz. Ölüm için de öyle. E orada da bir bitişten söz ediyoruz. Ama e bu iki... E Nokta arasında yaşamın kendisi o hareketli olan kısımda e, mutlak eşitlik olamaz çünkü e, yaşam değişik çelişkilerle çatışmalarla değişik döngülerle e, sebep sonuç ilişkileriyle e, sürekli örülü e, bir muhteşem e, enerji. E, Tabi enerji. Yani burada e, doğal olarak dediğimiz şey bu tabii, zaten. Tabi Doğal olarak burada e, üstünlük üretimle. ...hak etme ile... E, ...bilgi ile... E, ...ölçülmeli diye düşünüyorum. E, şimdi... ...bilgi sahibi... ...üretimini gerçekleştiren birisi ile... E, ...yeteri kadar bilgiye sahip... ...olmayan, üstelik olmadığı gibi... ...üretmeyen de... ...birisini yan yana koyup... E, ...bunlar eşitler çünkü aynı kurum içindeler... ...hayır değiller. değiller. Tabii, yani tabii. E, mutlak eşitlik... ...değillerken... Ben Anladım. yine üretim şimdi, akıl bilgiden den bahsediyorum. Şimdi e, e, İmece tiyatro derken benim aklıma da bir anım geldi. E, Onlatt da kurduğum tiyatrolunatt da tiyatro imeciydi. Broşürleri broşürleri duruyor. Aha. Kaç yılında 1975 yılında. İnanmıyorum. Evet liseden yeni mezun olmuştum. Orası salon aksarayda e, eski adı tösttü. Sonradan. Hat tösün. Evet. Sonra töbder oldu. Töbder, evet. E, o salonun bana verdiler. Tümden. Hı -hı. Yani yıl boyu benim de o 32 oyuncum vardı ve orada Birek'ten Kural'la Kural Dışı oyununu Hı -hı. sahneledik ilk önce onu Anadolu'ya uyarlamıştım o zamanki şeyimizde evet. tabi işte efendim tiyatro imeceydi oradan şimdi hoşuma gitti doğrusu Hı -hı. ve benden önce benden önce ben daha liseden yeni mezunum yani 19 yaşında filandım ee, Mehmet Ulusoy Ali Özgen Türk'ü orada tiyatro yapardı. Devrim için hareket tiyatrosu hatırlarsın. Hı hı. Grev çatırlarında evet, oynarlar, evet, mitinglerde evet. oynarlar. Sokak tiyatrosu Sokak denildi tiyatrosu. ilk akla Tabii, gelen, ilk akla gelen odur. Evet. Orada Yerleşik sahneleri de orasıydı. Hı hı. Sonra Mehmet Ulusoy rahmetli Fransa'ya gitti. E biliyorsunuz Ali Türk sinema ağırlığı evet. vermeye başlayınca. Hı hı. Şimdi burada ilginç bir şey var doğrusu. Yani bunu ben kendi kendime gülümseyerek soruyorum. Yani liseden yeni mezun olmuş bir çocuğa bu hı hı. töbleri yönetim kurulu nasıl Güvenip de bu salonu verdi buraya. Hayret ediyorum yani. Demek ki nasıl ikna etmişim o ki o heyecanla evet. Evet. ikna edebilirim. Yoksa derler ki sen git baban gelsin her lazımdı. <gülüyor> Yok e, bence kesinlikle e, doğru da yapmışlar çünkü... Ee, Yok, yüzümüz de, yüzümüz kara çıkmadı evet Allah yani de eminim ondan Lan, yani hayret ediyorum ki de e, tösteki TÖBler'deki, o yıllardaki çalışmalar e, ben henüz daha çocuktum e, işte sizin e, gençlik yıllarınızda Tabii, e. E, biraz daha çocuktum ben henüz ilkokul ortaokul yıllarında e, siz o çalışmaları yapmıştınız. E, fakat yine de hatırlıyorum ben daha sonra lise yıllarında da e, TÖS değildi belki ama TÖB'ler olarak hatırlıyorum. Evet. E, o dönemde TÖB'lerde çalışan e, öğretmenlerimin benimle olan il, iletişimlerini düşünüyorum. Ya, ben ya. liseliydim e, bambaşkaydı. Tabi bambaşkaydı. Bambaşkaydı yani e, şu an biraz duygusal biraz nostaljik bir e, havaya girdi konuşma ama evet. e, başkaydı. Tabii canım kesinlikle, kesinlikle Ve e, hani akıl yaşta değil baştadır sözü geçerliydi e, Değer verme, akla, bilgiye, üretime değer verme vardı Ben o öğretmenlerimden öğrendiklerimle zaten e, Gençliğe an, de bir güven vardı buna ek evet, olarak değil evet, mi? Evet kesinlikle Bil Ve gençlik e, kendilerine e, güvenilmesi için gereken evet. o enerjiyi de sarf ediyordu ama. Bak mesela yine bir şey Şimdi e, 1974 yılı, demek ki 17 yaşta filanım. E, e, e, lise 2'ye gidiyordum. Bir delinin hatıra efzerine oynuyorum. Evet. Tek, tek başıma <gülüyor> iki perdelik bir oyundur. Go -go malum. Ve bundan lise arası yarışmada, aşağı yukarı 50-52 okul arasında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Tamam. Ondan önce de almıştım. Moller'in cimrisindeki tek gol rolüyle de almıştım. Tamam. Şimdi ben bu oyunu bir yarışmada oynuyorsunuz, bir de okulda iki gösteri oynuyorsunuz, bitiyor. Yani iki perdelik, tek kişilik bir oyun. Ne kadar emek verdiğini evet, düşünün. tahmin ediyorum. Ha, yani dedim ben bunu, bir de şehircim var, şehircim var. Ben bunu bir salon kiralayayım, burada iki masa ayda bir, iki defa oynayayım. Gittim şehir tiyatrolarına, Muhsin Ertuğrul da o zaman gelen sanat yönetmeni, son dönemi işte. Dedim, ha, ilk önce şeye gönderdi, sahne direktörlüğüne. Onlarda da dedi olur fakat dediler işte şu kadar para tabii yani bu encümen kararı yani bizim bizimle alakası hı hı. yok belediyenin kararı bu. Dedim ben bu parayı nereden bulayım dedim. Çıktım Muhsin Ertuğrul'a kapıyı çaldım yani başkası olsa kapıyı bile açması yani. Koskoca genel sanat yönetmen koskoca Muhsin Ertuğrul. İyi ki de gitmiştim çünkü kısa bir zaman sonra rahmetli oldu. He. Dedim efendim böyle böyle böyle ben bu oyunu oynamak istiyorum dedi. Açtı <gülüyor> müdürlüktür orası biliyoruz sanat yönetmen evet. ayrı müdür ayrıdır müdüren şey yaptı rica etti filan dedi ki oynasın sonra gelsin parasını yatırsın yani ki, şimdi tutmuş ee, gibi siz evet, açık evet. tarihli bir şey verin bravo imzalasın onu evet. sorumlu olsun Hı -hı. ama dedi oyundan sonra dedi parayı toplayıp getirsin <gülüyor> ve öyle yaptım bak evet. nasıl güvenmiş 17 Güven işte. evet. yedi yaşında. fakat demek Hı -hı. ki biz de o zaman kararlıymışız böyle kesinlikle yani değil mi böyle bir tavır varmış demek ki yani evet. bilmiyorum da e, o sorumluluk duygusu de topluma karşı duyulan, aslında yaşama karşı duyulan o sorumluluk duygusu. Evet. E, ve herkes o çemberin içinde, herkes o ateşin içindeydi aslında. Evet, yani evet. o ateş, ha, yürek ateşi anlamında ha, söylüyorum, tabii, tabii. enerji anlamında söylüyorum. E, tüm gençler o ateşin içindeydi. E, yine parantez açayım, e, o ateş aşk Ateşi gibi, yürek ateşi gibi. Ve bu nedenle büyüklerin, gençlerin öğretmenleri olsun e, veya yöneticileri olsun güvenmeleri gayet normal. E, çünkü onların da, gençlerin de buluştukları ortak hedefler, idealler vardı. Aşklar, sevdalar vardı. Evet, en, Ülke, en, en önemlisi de geleceğe inanmak. Geleceğe ee, İnanmak, gelecek, gelecek güzel günü. günlere inanıyordu. Evet. evet. Işi. Ve e, e, o güneşli günleri hep beraber görebilmek için hep beraber çalışıyorlardı. O zamanlar ideallere birlikte sarılmak, mücadele etmek, bilgiyi paylaşmak, e, imce ortamını yaşamak gayet normaldi ve o güven de zaten e, bu nedenle normaldi. Şimdi şaşırıyoruz ama o, o dönemlerde. Çok normal olan evet, evet. yaşamın içindeki evet, durumlar. Evet katılıyorum. Onları da yaşadık birebir zaten. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programının sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Sayın Cebrail Keleşidi. Cebrailciğim katılımından dolayı çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben çok teşekkür ederim Ülkü abi davet ettiğin için. Bu fırsatı verdiğin için. Çok Aman serim. efendim teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas